El-Ef'alül Hüsna'sını anlamaya çalışıyorduk. El-Ef'alül Hüsna ve Aşk demiştik. Allah'ın kullarına olan muamelesini anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah destekler buyurur, kuvvetlendirir. Destekleyip kuvvetlendirir. Hazreti Musa'yı Hazreti Harun'da desteklediği gibi Allah yardım eder, yardımcı gösterip, gönderip onu destekler, kuvvetlendirir yani. Bu her konuda böyledir. Allah'ın yardımı gelince, desteği gelince, onu kuvvetlendirince, onu başarılı kılar. Başarılı olsun diye Allah destekler. Kul herhangi bir işe niyet ettiğinde Allah onu destekleyince başarıya ulaşır. O iş ona kolay olur, kolaylaşır. Ama Allah desteklemeyince zorlanır. Allah verir. Ya eti fiilidir bu, Allah verir. Allah vahyini peygamberlerine verir ve gönderir her bir Peygamber'e vahiyini vermiştir. Hikmet vermiştir, ilim vermiştir, hüküm vermiştir. Aynı şekilde Allah kullarına ilim verir, hikmet verir, hüküm verir. Bununla beraber Furkan verir. Ve ilim vermişse, hikmet vermiş, hüküm vermiş, Furkan vermişse pek büyük bir hayır vermiştir. Pek büyük bir nimeti ikram etmiştir. Çünkü Rabbinin muradını anlar, doğruyu, yanlıştan ayırt etme gücünü, kuvvetini Allah vermiştir ona. Allah veriyor. Bir insanın kendi çabasıyla, gayretiyle öğrendikleri vardır. Bir de Allah'ın ilim vermesi vardır. Elbette ki bu da yine onun çabasının, gayretinin sonucudur. Eğer Allah şu yolda yürüyün dediyse, şunu şöyle yapın dediyse, o onu mutlaka Allah'a yaklaştırır. Allah'ın sevgisini ona kazandırır. Yakınlığını kazandırır. Dolayısıyla Allah'ın ikramına nail eder. Allah ona verir. Neyi isterse onu verir, duasını kabul eder. Allah verir ve üstün kılar. Vermesiyle, ikramıyla üstün kılar. Ama söyledim, kime vermişse o ona layık olmuştur. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Biz mühsinleri böyle mükafatlandırırız. Güzel yapanları, güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Aynı şekilde Allah bütün insanlara verir dedi. Ama dünyalık olarak dünyaya ait her ne vermişse onlar dünya hayatının geçim vesilesidir, sebebidir. Allah katında olanlar ise elbette ki hem ebedi hem de hayırlı olandır. Bir de ayetin sonunda Allah soruyor, hala buna akıl erdiremeyecek misiniz? Aklınızı kullanıp, akledip, anlamayacak mısınız? Dünya hayatının geçiciliğini, ebedi hayatın ebediliğini anlamayacak mısınız? buyurdu. Aynı şekilde Hz. Musa için buyurur, ona ilim ve hikmet verdik, biz güzel yapanları Güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Allah kimin güzel yapacağını, güzel davranacağını, güzel olacağını elbette ki bilir ve muameleyi ona göre yapar. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, siz anneninizin karnındayken de Allah sizi biliyordu. Ondan önce de biliyordu, ondan sonra da biliyordu. Biliyor ve muameleyi ona göre yapıyor. Allah kıyamet günü herkesin amel defterini eline verir dedi. O gün kıyamet günü bütün insanları imamlarıyla beraber huzura alacağız. Kimin amel defteri sağından sağ tarafından verilirse işte onlar kazanmış olacak. Bununla beraber hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramayacak. Bir de Allah Resulullah Efendimiz'e buyuruyor. Sana tekrar edilen yediliği, yedi ayetlik Fatiha'yı, bir de Kur'an-ı Azim'i verdik. Tekrar edilen yedi ayet, Fatiha Suresi, Kur'an'ın özetidir. Yani ilk, tam olarak Allah'ın indirdiği suredir. Önce özetle indirmiş, sonra peyderpey, genişçe, anlamlandırıp indirmiştir. Eğer Allah Fatiha'yı ayrı, Kur'an'ı ayrı söylediyse, bu durumda, önce Fatiha'yı öğrenmek gerekiyormuş. Önce Fatiha'yı söyledi. Tekrar tekrar okumayı emrettiği 7 ayetlik Fatiha. Sonra bir de Kur'an'ı azim indirdik. Eğer Allah Kur'an'a azim dediyse, Fatiha Azim bir suredir. İnsanı azametli kalacak olan, insanı insan edecek suredir. Eğer biri anladıysa onu, ona iman ettiyse, gereğini yerine getirdiyse, o Allah'a vasıl olur. O Hazreti İnsan olur, o Allah'a dost olur, Allah'a yakın mukarrebul olur. O olmadan namaz olmaz. Eğer onsuz namaz olmuyorsa o zaman namaz demek Fatiha demektir. Fatiha'yı anlamak demektir. Allah'ın huzurunda evet, Fatiha'yı okumak demektir. Buna beraber gereğini yapmak demektir. Yani Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber silat ve müstakimde o yolculuğu yapması gerekir. Yoksa, yoksa delalette kalır, gazaba uğrar. Kıldığı namaz, namaz olmaz. Onu her türlü aşırılıktan arı koymaz. Onu Allah'a yaklaştırmaz. Namazı miraj olmaz, miraca çıkamaz. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim. Namazı Fatiha ile kılmayınca namaz kılamaz. Zorlanır, bir yük gibi anlar. Yük gibi. Bir mecburiyet onu yaparken de mecbur olduğu için yapıyor. Ama eğer namazı fatihayla ile, Fatiha'yı bilerek okursa, aşkla kılar, muhabbetle kılar. Namazı kıldıktan sonra ağır bir yükün üzerinden kaldırdığını tadar. Huzura çıkmış. Tertemiz olmuş. Günahın ağır yükü üzerinden kalkmıştır. Gafletin ağır yükü üzerinden kalkmıştır çünkü. Allah size Kur'an'ı indirmiştir. Hem de hakem olarak. Allah size hakem olarak Kur'an'ı indirdiği halde siz ondan başka hakem mi arayacaksınız? Her konuda hüküm Allah'ındır. Hakem, Allah'ın ismidir. Dolayısıyla Allah hükmünü vermiştir. Her konuda her türlü sorunu ne yapmamız lazım? Allah'ın vahdini Allah'a ve Resulü'ne götürmemiz lazım. Allah ve resulüne ne dediyse o. Eğer Kur'an'dan başka bir hakem ararsak bu durumda iman etmemişiz demektir. Başka bir ayet kelime de öyle buyuruyordu. Eğer siz Allah'a ve Resulüne ahirete iman etmişseniz herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün buyurdu. Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar Kur'an'ın Rabbinden hak olarak inmiş olduğunu bilirler. ''Sen şüphe edenlerden olma, onları bilmiyor.'' deme, anlamamış deme. Biz Lokman'a hikmet indirdik, ikram ettik, verdik. ''Şükret'' diye. Allah bir kulağa hikmet verdiğinde ona şükretmeyi emrediyor. Kim şükrederse kendisi için, kendi iyiliği için, kendi hayrı için şükreder. Kim de nankörlük ederse muhakkak ki Allah hiç kimsenin şükrüne de muhtaç değildir. Allah daima hamde layık olandır. İnsana bir sıkıntı dokununca Allah'a yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verdiğimizde o zaman kibirlenir. Bu benim bilgim sayesinde'dir. İşi biliyordum. Ben yaptım bir şey der. Allah yanlış dedi. Öyle değil. Bu bir imtihandır. Fakat çok çokları bilmezler buyurdu. İnsanların çoğu imtihani anlamamış. Allah alır imtihana tabi tutar, bir musibet verir imtihana tabi tutar, bir de sıkıntıyı giderir imtihana tabi tutar, nimet verir imtihana tabi tutar. Dünyalık olarak size ne verilmişse o dünya hayatının geçici menfaatidir sadece. Ama Allah katında olanlar ise onlar sadece rablerini iman edip tevekkül eden güvenen kulları içindir. O nimetler ebedidir. Bununla beraber asıl hayırlı olan nimet Rabbinin katındaki nimetlerdir. Allah kime ikram ediyor? Ahiret'in nimetlerini evet. ayetin devamında onu beyan ediyor. Onlar iman edenlerdir. Buna beraber günahtan, günahlardan, aşırılıklardan sakınanlardır. Onlar kızdıkları zaman, öfkelendikleri zaman, kusurları, yanlışları edenlerdir mağfiret edenlerdir, hiç olmamış gibi muamele edenlerdir. Onlar Rablerinin davetini kabul edenlerdir, Allah'ın davetini icabet edenlerdir, buna beraber namazı ikame edenlerdir, Rabbinin davetine icabet edip evet, miraca çıkanlar, huzura çıkanlardır. Onların işleri de kendi aralarında istişare eyledir. Birbirleriyle istişare ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da Allah yolunda infak ederler. Onlar herhangi bir zulme uğradığında birbirlerine yardım ederler. Bununla beraber onlar Rablerinden haşyet duyarlar, kıyamet gününün hesabını yapar, ondan dolayı titrerler. İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz ayetlerimizdir. Siz şimdi bunu inkar mı ediyorsunuz, yok mu sayıyorsunuz? Rablerine haşyetten dolayı titreyenler, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine şirk koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri, kalpleri titreyerek yapanlar, işte onlar, hayra kavuşanlardır. Bununla beraber onlar hayırda yarışırlar, boşuştururlar. İyilik için, hayır için, yarışırlar. Allah kime hikmet verirse evet, pek büyük bir hayır vermiştir. Bunu ancak gönül sahipleri anlar. İnsanlardan öylesi var ki Rabbimiz bize dünyada ver derler. Böylelerinin böyle. Dünyayı bu şekilde isteyenlerin ahiretten nasipleri yoktur. Ama öylesi de var ki Rabbimiz bize dünyada güzellik ver. Ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru, muhafaza et diyenler vardır. İşte bunların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı seri olarak görendir. Bir Rabbinden dünyayı isteyenler vardır. Bir de Rabbinden güzellik isteyenler vardır. Mühsin olmayı ihsanı isteyenler vardır. Dünyayı isteyenlere ne buyurdu? Onların ahirette nasibi yoktur başka bir ayet kelime de onlara veririz. Takdir ettiğimiz kadarıyla her neyi takdir etmişsek veririz ama ahirette nasipleri yoktur. Kimin nasibi var? Ne kadar nasibi var? Evet, Rabbimiz bize dünyada güzellik verdiyen, ahirette güzellik verdiyen onların nasibi var. Ne kadar güzel yaptıysa, güzel olmaya çalıştıysa nasibi ona göredir. Dünyadan, dünyalıktan hiçbir şey öbür tarafa götüremez. Ama güzelliğini Allah'tan aldıysa, hayırdan aldıysa, Allah'ın el esmaül hüsnasından alıp Allah'ın güzelliğiyle güzel olduysa hem dünyada güzel oldu, hem ahirette güzel oldu. Ne buyurdu? Allah seriöl hesaptır. Hesabı seri şekilde, anında görendir. Yani bir güzellik yaptığında, anında Allah'ın o esması, güzelliği tecelli eder onda. Onun için herkes kendini bilir ve tanır. Allah'ın güzelliği ne kadar tecelli etmiş, kendisi de bunun şahidiidir. Hep söylüyorum, şahit olmasa, harşa Allah ona hile yapmış. Nereye gideceğini bilmiyor, ne halde olduğunu bilmiyor. Allah'a ne kadar yakın olduğunu bilmiyor. Allah'a ne kadar sevgili olduğunu bilmiyor. O zaman hile yapıldı, karanlıkta kalmış. Hiç böyle olur mu? Herkes kendini biliyor. Herkes aslında birbirini tanıyanlar, tanışanlar birbirini de biliyor. Yüzde doksan biliyor. Yüzde on niye bilmiyor? Onu da gizlenmiş olabilir ondan. Onun için herkes kendini de bilir, birbirini de bilir. Bir aile içindekiler birbirini bilirler. Ne kadar Allah'a yakın olduğunu, ne kadar Allah'tan uzak olduğunu, ne kadar Allah'a teslim olduğunu, ne kadar Allah'a isyan ettiğini, ne kadar Allah'ın güzelliğiyle güzel olduğunu, ne kadar şeytanın verdiği o bo boğulduğunu herkes bilir. Bilmeyen kimse yoktur. Evet, Allah verir. Allah'ın kuruna vermediği hiçbir şey yoktur. Her şeyi vermiştir. Her şeyi ikram etmiştir. Allah kurunu seviyor ve veriyor. Verdiği her ne varsa sadece kazansın diyedir. Dünyada onunla eğlensin diye değil, onunla ebedi hayatını kazansın diyedir. Verdiği her ne varsa. Allah öyle buyuruyordu. Allah her şeyi sizin emrinize müsahkar kılmış. Emrinize vermiş, emre amade kılmış, emrinize amade kılmış. Sayıyor. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini dedi buna beraber ayı emrinize misakhar kılmış güneşi misakhar kılmış yıldızları misakhar kılmış rüzgarı misakhar kılmış bulutları misakhar kılmış yağmuru misakhar kılmış denizi denizleri misakhar kılmış denizdeki gemileri misakhar kılmış sizi taşıyan o araçları misakhar kılmış buna beraber bağıyı bahçeyi yeri otu her ne varsa bagı, bahçeyi müsahar kılmış. Neyi sayarsan say emrindedir. Senin emrine vermişim. Senin için yaratmışım. Niye senin için yaratmışım? Seni de kendim için yaratmışım. Kendim için yaratmışım ki o kadar şereflisin. O kadar kıymetli, o kadar değerlisin. Her şeyi senin emrine veriyorum. Senin emrine veriyorum. Çünkü senin için yaratmışım. Ama seni de kendim için yaratmışım. Sen beni iste dedi. Sen ahireti iste dedi. Ahiretteki nimetleri iste dedi. Zahiri olarak, dünyalık nimetler olarak her neyi vermişsem Allah onu öyle beyan etti. Kendilerine verdiğimizden infak ederler. Her ne vermişse. Verip niye veriyor? Allah ile alışveriş yapmak için. Karşılığında Allah'ın sevgisini kazanmak için veriyor. Verdiği istersen mal olsun, istersen ilmi olsun, istersen hikmet olsun, aşkı muhabbeti olsun. Gönlündeki aşkı muhabbeti olsun. Her neyi Verirse, alışverişi Allah ile yapmıştır. Şart nedir? Şart, Allah'ın rızasını gözeterek, veçhini, cemalini isteyerek, ona yakınlığı isteyerek yapmış olmasıdır. Şart bu. Onun için yapmadığın hiçbir şeyi kabul etmez. Yani, öyle buyurdu Allah ayeti Allah'ın veçhini, cemalini isteyerek, Yaptığınız işler dışında hiçbir iş ikrama layık değildir, nimete layık değildir, şükrana layık değildir, güzel olmaya layık değildir. Size güzellik kazandırmaz, size bir nimeti kazandırmaz, size bir ikramı kazandırmaz. Yani onu ne için yapmışsan karşılığı en fazla o olur, başka değil. Ne demiş oldu, sen beni iste, ben seni istiyorum, sen de beni iste, ben senden kulluk istiyorum, abdiyet istiyorum, aşıklık istiyorum, sizden rızık istemiyorum dedi, sizi ben rızıklandırıyorum, sizden iman etmenizi istiyorum, abdolmanızı istiyorum. Kul ya bunu kabul eder ya da etmez. Tercih onundur. Ya kabul eder, Rabbine kul olur, Rabbine abd olur, Rabbine yakın, Rabbine dost olur ya da başka tercihler yapar, Rabbini kaybeder. Kendini kaybeder. Ramazanın sonuna doğru geliyoruz. Hiç kimsenin dönü bugün gibi aynı değildir. Herkes mutlaka iman edenler, Allah'a dönmüş olanlar, hedefine ebedi hayatını koymuş olanlar, Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini, uslatı koymuş olanlar, hedefe doğru yol almıştır. Ama ters tarafa dönmüş olanlar da ters tarafa doğru yol almıştır. Rabbine koşanlar, Rabbine biraz daha yakın olmuştur. Rabbinden kaçanlar da biraz daha uzaklaşmıştır. Bu çaba gayret onun elindeki bir şeydir. Zahiri olarak elinden ne gelirse yapar ama yolculuk gönül yolculuğu olduğu için O yolculuğun herhangi bir tarifi olmaz. Biri yerdedir, bir de bakarsın ki göğün beşinci katındadır. Bu yolculuğu gönlüyle yapmış. Nasıl yapıyor onu? Allah'a teslim olarak. Ben sana teslim oldum, ben senin gururum. Gönlünü teslim ediyor. Gönlüm sana aittir. Gönlüm Rahman'ın arşidir. Sahibine teslim ettim. Evet, yerdedir, bir bakarsın ki göktedir. Bir anda Allah evet, onu kendine çekti. Ama o tercih etti Rabbini. Evet, bakarsın biri, gece gündüz böyle çaba gayret içindedir. Bir adım bile atamaz. Atmıyor. Rabbini isteyememiş. Rabbini tercih edememiş. Rabbini isteme gücünü kendinde bulamıyor. Tercih etme gücünü kendinde bulamıyor. Yapamam, edemem diyor. Hepimiz biliyoruz. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Ayet-i kerimede de öyle buyuruyor. Şeytanlar göğe çıkamaz. Göğün altına kadar geliyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğumundan sonra göğe çıkamıyor. Daha önce çıkıyordu. Yedinci kat göğe kadar çıkıyordu. Cennete kadar gidebiliyordu. Ondan sonra göğe çıkamaz. Göğün altına kadar gidiyor. Oradan kulak hırkızlığı yapıyor. Bir şeyler dinlemeye çalışıyor meleklerden. İnsan manevi olarak ya yerdedir ya gökte. Eğer itminanı bulduysa gök kapısı ona açılmıştır. İtminan. Rabbini tercih ettiyse o göktedir. Söyledim şeytan göğe gelemez. Ne zaman Allah dese Rabbine dönse göktedir. Sonra işiyle meşgul olursa yine yerdedir. O ayrı şey. Ama şeytan ona güç yetiremez. Allah demiş. Bir anda Rabbine dönmüş ve göktedir. Mutlaka elbette ki namaz için de bu böyledir. Mirac olabilmesi için oradan geçmesi gerekir. Ama gönlü Allah'ın zikriyle, Allah ile, Allah'ın muhabbetiyle mutmain olmadan huzurda da duramaz. Yerde sürülmeye devam eder. Bakacağız kendimize. Yerde miyiz, gökten miyiz? Gök hapisi bize açılmış mı, açılmamış mı? Allah deyince, bizim için her şey bitiyor mu, bitmiyor mu? Her şey bitiyor demek, her şeyin sahibi olan, her şeyi yaratan, Rabbinin huzurundasın, seni yaratan, Rabbinin huzurunda O'nun valsın. Elbette ki yaratanın olduğu yerde yaratılanın hiçbir hükmü yoktur, olmaz. Bu tamamen bir tercihe bağlıdır, tercih. Elbette ki tercihi yapabilmek için öğrenmiş olmak lazım, anlamış olmak lazım, kavramış olmak lazım, kabul etmiş olmak lazım. Bununla beraber tercih etmiş olmak lazım. Rabbini tercih edenler, evet, Allah diyebilenlerdir. Allah diyenlerdir, Allah diyebilenlerdir. Tercih etmemişse Allah diyemez. Allah derken dili söylüyor ama gönlü söylemiyor. Bunun ispatı nedir? İspatı Allah için yapabildiklerinle ölçülür. Allah için ne yapabiliyorsun? Allah için ne yapabiliyorsun deyince, Allah'ın istediği ve sevdiği her şeyi yapabilirim diyebilmelidir. İnşallah Rabbimizi tanıdıkça, anladıkça, O'nun yakınlığını tattıkça, kim olduğumuzu anlayacağız. Allah katındaki kıymetimizi, değerimizi, şerefimizi anlayacağız. Evet, Allah verir dedik, Allah şeref verir. İzzet verir. Her bir is esmasından, isminden tek tek verir. Güzel yaptıkça. Hayatın gayesi bu. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Bakacağız ne kadar güzel yapıyoruz. Allah'a göre güzel olan, insanlara göre de güzeldir. Allah'a göre de güzeldir, Allah'a göre de güzeldir. Onun için herkes güzelliği bilir. Rahmet güzeldir, ikram güzeldir, affetmek güzeldir, ikram etmek güzeldir, sevmek güzeldir. Halim olmak, yumuşak olmak güzeldir. Her bir isme hangisine bakarsak bakalım, bu böyledir. Tersi de güzel değil. Güzellikler bizi Allah'a yaklaştırır, güzel yapar. Allah'ın güzelliğiyle güzel yapar. Allah'a ayna yapar, halife yapar. Tersi de bizi Allah'tan uzaklaştırır. Yani kötü yapınca, yanlış yapınca o da bizi Allah'tan uzaklaştırır. Sadece gönülden benim gönlüm temizdir, kalbim temizdir demekle olmuyor. Allah kurundan icraat istiyor. Amel istiyor. Kıyamet günü de mizana koyulacak olan amelimizdir. Bilgimiz değil. Amelimiz. İmanımızla ne yaptık? O imanımız bize neyi kazandırdı? Neyi yaptırdı? Öyle buyuruyor ki Allah ayet-i kerimede, iman etmeyenler ya da imanları kendilerine bir fayda vermeyenler, kaybedenlerdir. İkisi ailedir. İmanı kendisine bir fayda vermemişse o da öbür tarafa imansız gider. Onun için güzel yapmak lazım. Allah'ın emrettiği gibi yapmak lazım. Sevdiği gibi yapmak lazım. Allah eğer kulunun kulluğunu seviyorsa, abdlığını, aşıklığını seviyorsa, bununla beraber o imanını, aşkını ispatlaması için fedakarlık yapmasını istiyorsa, seven, abd olan, kul olan, aşık olan, maşruku için her şeyi yapandır, yapabilendir. Kul demek, abd demek Zahiri olarak anlaşılsın diye söylüyorum. Tek kelimeyle mecnun demektir. Mecnun. Aşk bu zaten. Av bu. Eğer mecnun gibi değilse o av olmamıştır. Olamamıştır. Mecnun, Leyla için her şeyi yapabilecek durumda mıdır? Cevap evet. İşte. Kul olmak demek de aşık olmak demektir, mecnun olmak demektir. Mecnun aklını kaybeden demek değildir. Aşktan, muhabbetten sarhoş olan demektir. Sevdiği için her şeyi yapabildiği için mecnun denir ona. Ama dünyayı tercih edenlerin nazarında da o delidir. Bir aşk için bu nasıl yapılabilir? Anlamamış. Aşık olmamış ya ondan anlamamış. bilmiyor. Evet. Allah bizi gerçek manada Abduranlardan eylesin. Aşık olanlardan eylesin. Aşkını, aşıklığını ispatlayanlardan eylesin. Rabbim Allah'tır diyenlerden eylesin. Nerede olursa olsun Rabbinin huzurunda olduğunu unutmayanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.